Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizde inşallah çok önemli bir konu olan bizim hem şu anımızı hem geleceğimizi, istikbalimizi hem de istikbalden sonraki asıl akıbetimizi ilgilendiren bir bahis olan vakit meselesini konuşacağız. Allah bize bir ömür sermayesi takdir buyurmuş. Bunun ne kadar olduğunu ondan başka hiç kimse bilemez. Biz aldığımız nefesi veremeyecek kadar ...ecele ve ölüme yakın aslında yaşamalıyız. Hatırlarsanız bazen derslerde o tabloyu aktarıyorum ben sizlere. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sorar bir gün Hazreti Ömer'e. Aslında söz sırası Hazreti Ebu Bekir'indir. Ama Ebu Bekir farkını ortaya koymak için Ömer'e sorar. Ömer'dir, ölümü nasıl bilirsin... Ya Resulallah geceyse eğer sabaha varamayacak kadar, sabaha erdimse akşama ulaşamayacak kadar. Bu cevaptan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam memnun olmaz. Baid, baiddir, uzak. Ey Ebu Bekir sen nasıl bilirsin? Ya Resulallah nefesi alınca veremeyecek kadar verince alamayacak kadar Ebu Bekir farkıdır bu ve o cevaptan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz memnun olur böyledir böyle yaşamak zorundayız ömür sermayesinin nasıl nerede neticeleneceğini hiçbirimiz bilmediğimiz için her gelen namaz aslında bizim için son namaz olma ihtimali vardır Ondan dolayı da zaten sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz her vakit namazın bir son namaz şeklinde kılınmasını bize tavsiye eder. Bu şuura ermek aslında asır süresinin gölgesinde yaşamaktır. Ah bir keşke ezberleyip meclislerde okuduğumuz o asır süresini Sadece okumakla kalmayıp da sahabe gibi şöyle bir içebilseydik. Asır süresi sadece dilimizde tekrarlanan bir süre olmaktan çıkıp da yüreklerimize, akıllarımıza, zihinlerimize etki eden gerçek manada bir Allah kelamına dönüşebilseydi. Sahabenin dünyasında böyleydi biliyorsunuz. O zaman... Biz daha iyi anlayacaktık aslında İmam Şafi rahmetullahi aleyhin o sözünü hiçbir şey inmeseydi Kur'an'dan asır süresi tek başına yeterdi Allah'ın muradını yansıtmaya. Neden çünkü ne varsa var orada zaten gerçek manada anlaşıldığı zaman oradan alınacak ruhla Allah'ın insanoğlundan istediği kulluk ortaya çıkacaktır. Çünkü orada tevhid var, çünkü orada adalet var, çünkü orada ahlak var. Din dediğiniz o Allah sisteminin de üç temel alanı var. Din dediğiniz binanın üç temel alan üzere biz doğrultuğunu biliyoruz. İşte tevhid odur, ahlak odur, adalet de odur. Biri içe bakan, biri dışa bakan. Ve bir araya geldiği zaman bir bütün oluşturan üç temel meseleden bahsetmiş oluyoruz. Asır süresinde de bu var. Sahabe bunun için birbirlerini hatırlatıyorlar. Ama biz bu hatırlatmayı hep şöyle anlıyoruz. Gördüler sahabi efendilerimiz birbirlerini. Hemen bir besmele çektiler. Asır süresini okudular. Var mı böyle bir uygulama? Var. Ama hep böyle değil. Bazen de sahabe... Asır süresini okumadan asır süresinin istediklerini yaparlardı. Yani ne yaparlardı? Zamanın kıymetini takdir ederlerdi. Birbirlerine imanı hatırlatırlardı. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederek aslında bir yönüyle birbirlerine manevi bir telkinde bulunarak azalan şarjlarını tabir eğer bir kez daha doldururlardı çünkü insanız onlar da insan onların da inişleri var çıkışları var bize örnek olmaları ondan zaten bizim de inişimiz var çıkışımız var öyle olduğu için o çıkışlarımızı yani hayatımızdaki zirveleri arttırma adına dışarıdan böyle bir desteğe böyle bir manevi takviyeye ihtiyacımız var etrafımızdaki salih dostlar bize asır süresinin mesajlarını hatırlattıkları an inşallah o manada telkin gerçekleşmiş olacak. Biz bugün biraz belki bunu yapacağız. Bir yönüyle asır süresinin tefsirini yapacağız. Ama bilindik manada bir tefsir değil. Yani birbirimize sabrı ve hakkı tavsiye etme adına bazı şeyleri yapacağız. Benim aziz kardeşlerim, aziz yol arkadaşlarım. Nübüvvet medresesinden bahsediyoruz. Nebevi medreseden bahsediyoruz. Bu öyle bir medrese ki muallimi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. mutaallimi sahabe, müfredatı Kur'an, menheci sünnet olan bir medrese. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Bunlar bize azık olacak yol azıkları olacaklar inşallah. Nebevi medrese dediğimiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin talim ve terbiye adına ortaya koyduğu o örnekliğin muallimi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. mutaallimi yani talebesi sahabe dediğimiz yeryüzünün peygamberlerden sonra en hayırlı nesli olan o güzide ve bahtiyarlar topluluğu. Müfredat Kur'an'dır. Menheç ise Usul ise sünnettir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu manada ortaya koydukları asıl müfredat olan Kur'an'ın hayata dönüşmüş şeklidir. Onun için bunda yadırgayacak bir şey yok. Kur'an'dan biraz daha fazla olur sünnet. Çünkü biri işin aslıdır. Diğeri işin usulüdür. Usul her zaman için asıldan daha fazla olabilir. Açar, açıklar. Hani Kur'an ona tebyin görevinden bahsediyor ya o tebyin görevinin bir gereği olarak biraz daha bunu açıklar. Talim görevinin bir gereği olarak da fiili olarak gösterir bize gösterdiği için de o manadaki izahlar biraz daha fazla olabilir. Ama nübüvvet medresesi dediğimiz ya da nebevi medrese dediğimiz o peygamber mektebinde biz bunların hepsini çok rahat bir biçimde anlayabiliriz. Cenab-ı Hak bizlere de anlamayı nasip eylesin. Peki eğer öyleyse konumuz zaman ilk müracaat edeceğimiz kaynak neresi? Elbette ki Kur'an-ı Kerim'imiz. Kur'an'da zaman diye bir bahis açsak öyle kolay kolay o bahsi kapatamayız. Ama ben hızlı bir biçimde geçeceğim. Bakın. Zamana ait ne kadar ifade kullanır Kur'an? Sadece kelimeleri alt alta yazsanız onlarca şey söylersiniz. Ben birkaçını söyleyeceğim. Asr, Dehir, Arn, Saat, Sene, Yevm, Leyl, Nehar, Fecr, Hin, Ebed, Vakt ile Ahir. 500'e yakın kelime okursunuz Kur'an'dan. Zamana ait bazı ifadeleri bize yansıtan zamanın çeşitli evrelerine ait muhtevasına ait bu manada kullanımlar çoktur. En fazla da yevm kelimesi gün kelimesi Kur'an içerisinde kullanılır. Sadece bu kadar değil mesela aksamul Kur'an diye bir bahis var tefsir usulünde yani Kur'an'ın yeminleri Kur'an. Belli şeyler üzerine yemin etmiştir. Mekana yemin etmiştir. Eşyaya yemin etmiştir. Tin ve zeytunda olduğu gibi incir ve zeytinde olduğu gibi meyvelerin üzerine yemin etmiştir. Zamana da yemin etmiştir. Vel asr odur işte. Asra yemin olsun ki vakte yemin olsun ki zamana yemin olsun ki sadece bu kadar değil. asrır suresinin tefsirlerine baktığınız zaman. Asır kelimesinin de onlarca farklı anlamını görebilirsiniz. Ama biz üç tanesini alıp kendimize serlevha yaptık. Ve Leil, geceye yemin olsun ki ve subh sabaha yemin olsun ki ve duha duhaya yemin olsun ki duha vaktine ila ahir bu manada da yeminleri görürsünüz. Peki Cenab-ı Hak Kur'an'ında Kur'an-ı Azimuşşan'ında eğer bir şeyin üzerine yemin içmişse değerli olan yeminden sonra gelen midir? Yoksa bizzat üzerine yemin içilen midir? Bizzat üzerine yemin içilen değerlidir. Yeminden sonra gelen de çok önemli bir meseledir. Dolayısıyla eğer yemin ile başlamışsa söz ilahi hitap arkasından gelecek olan mesajın çok değerli ve büyük olduğunu muhataba ulaştırır ama bununla da kalmaz o üzerine yemin içilen şeyin de aslında çok önemli olduğunu değerli olduğunu Allah'ın ona değer yüklediğini de bir yönüyle bize söylemiş olur. Peki benim aziz kardeşlerim çerçeveyi biraz daha daraltarak Kur'an'da zaman meselesinin özellikle de bizim dünyamıza bakan ve bize mesaj olarak bize zamanın muhtevasını ve değerini öğretme adına ciddi bir biçimde mesajlar veren bazı noktaları nazara vermemiz daha doğru olacak. Yoksa altından kalkmamız mümkün değil. Kur'an nasıl anlatır zamanı muhteva, değer, kıymet olarak? Bir, zamanın sahibi ölçüp biçeni mutlak manada Allah'tır. Nerede? Müzzemmil suresi. 20. ayet ne almalıyız buradan sahibi Allah olan bu emanete hakkı ile sahip çıkılmalıdır çok şeyler söylenebilir ama ben daha çok şey söyleyeceğim onun için biraz hızlı geçeceğim bu bahsi İkincisi, zamana belli ölçüler birimler evreler tayin eden Allah'tır nerede Bakara 189 ne almalıyız buradan? Tayin edilen bu ölçülere riayet ederek yaşanılmalıdır. Üçüncüsü, zamana bir yasa hesap nizam belirleyen Allah'tır. Nerede? Rahman suresi 5. ayet. Ne almalıyız buradan? Belirlenen bu kadere teslim olup var olan nizamdan hayata nizam, Taşınmalıdır mesajı bir daha tekrar ediyorum belirlenen bu kadere teslim olup var olan nizamdan hayata nizam taşınmalıdır dört zamanı nasıl değerlendirileceği konusunda zatı üzerinden çok önemli bir hakikate dikkat çeken Allah'tır nerede Rahman suresi 29. ayet ne almalıyız buradan? O her an yeni bir işte ise insanın zamanını heder etmesi büyük bir ziyan olduğu iyice kavranılmalıdır. Meğer Kur'an'daki zamana dikkat çeken ayetler bize neler neler söylüyormuş. Emin olun ki sadece de bunlar değil sadece benim aktardığım bu birer cümle de değil. Siz üzerinde yoğunlaştığınız zaman. Çok daha farklı şeyler yakalayacağınız zihin dünyanıza düşeceğiniz düşeceği muhakkaktır. Beş zamanın kıymetini hayatın dakikliğini namaz ile nazara veren Allah'tır. Bir daha okuyorum burayı zamanın kıymetini hayatın dakikliğini namaz ile nazara veren Allah'tır. Nerede Nisa suresi 103. ayet. Ne almalıyız buradan? Günün 5 ayrı vaktinde namazla zaman hatırlanarak gereği yapılmalıdır. Eğer 5 ayrı vakitte ise namaz o güzel ibadet, o imanın ikiz kardeşi, imandan sonra en büyük hakikat olan namaz bize zamanları itibariyle de çok önemli bir mesaj vermelidir. Burada söylenen de zaten o 6 Bu sefer 5 değil. Öyle 5 olup bitti demeyin. Daha gelecek 6. Zamanın asla boşa geçirilmemesi gerektiğini söyleyen Allah'tır. Nerede? İnşirah 7 8. Bir işte yorulunca alacağımız mesaj. Bir işte yorulunca başka bir işe geçerek dinlenilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 7 Zamanın hakkı verilirse felaha erileceğini müjdeleyen Allah'tır. Nerede? Mü'minun suresi 1 ve 3. ayetler. Alınması gereken mesaj, boş ve yararsız şeylerle vakti heba etmenin telafisi mümkün olmayan bir akıbete insanı düşüreceği iyice anlaşılmalıdır. 8- Zamanın hakkını veremeyenlerin zamana doymayacaklarını haber veren Allah'tır. Dikkat buyurun. Zamanın hakkını vermeyenlerin zamana doymayacaklarını haber veren Allah'tır. Nerede? Bakara 96. Ne almalıyız buradan? Bin sene yaşasa bile bir insan sonunda zamanın sahibinin huzuruna varacağını her daim hatırlamalıdır. 9. Zamanı istenildiği gibi kullanmayanların büyük bir pişmanlık duyacaklarını bildiren Allah'tır. Nerede? Fatır 37. Ne almalıyız buradan? Pişmanlığın dünyada fayda vereceği, ahirette ise hiçbir faydasının olmayacağı her daim akılda tutulmalıdır. Onuncusu son zaten 10. Zamanın değer ve kıymetini kıymetine dikkat çekmek için onların üzerine yemin içen Allah'tır. Asır suresi birinci ayet değil biraz önce söylediklerim. Ne almalıyız buradan Allah'ın değer verdiği bir şeye değer vermek müminin en temel vazifesi olmalıdır. Bakın zamanın mahiyeti adına değeri adına kıymeti adına Kur'an'ın söylediklerinden bir miktarı bunlar peki böyleyse eğer bir Müslümanın zaman israfıyla alakalı olarak ortaya koyduğu şey normal Müslüman olmayan bir insanla değerlendirildiği zaman çok daha acı bir şey değil mi bu kadar Kur'an'ın değer verdiği Rabbimizin bu kadar önem verip ve bizi de uyarma adına onlarca ayet indirdiği hakikatler gözlerimizin önünde dururken nasıl biz kıymete tam anlamıyla bu manada sahip çıkamayız ve zamanı israf eden gerçekten gözden çıkaran bir şey olarak görürüz halimizin nasıl olduğunu Sizler biliyorsunuz bu hakikatler çerçevesinde sizler de kıyaslayın. Gelelim nübüvvet medresesinin usulüne ait menhecine ait mesajlarına Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın zaman konusunda söyledikleri de çok. Bir mukayese olsun diye ya da ipucu olsun diye daha doğrusu aklımızda iyice yer edinsin diye şu hakikate de dikkatlerinizi çekmek isterim. Bir mesele Allah'ın kelamı olan Kur'an'da ne kadar önem arz ediyorsa aynı oranda Resulullah'ın dünyasında önem arz eder. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yaşayan bir Kur'an'dır ya orada söylenen Resulullah'ın dünyasında biraz daha geniş bir biçimde ele alınır. Peki sahabe dediğimiz o olayın canlı tanıklarının dünyasında bu nasıl yankı bulur? Allah ve Resulünün dünyasında bir mesele ne kadar yer alırsa sahabenin dünyasında da o kadar yer alır. Peki buradan alabilir miyiz? Biz kendi dünyamıza bir mesaj almalıyız. Onların dünyasında bir mesele ne kadar yer alıyorsa, değer, ihtiva, değer yönüyle nerede duruyorsa bizim dünyamızda da aynı şekilde yankı bulmalıdır. Eğer böyle olmazsa değerler silsilesinde, Arızalar olur arızalar olduğu için bugünkü halimiz zaten böyle bunu da siz buradan çıkarabilirsiniz. Peki sünnette namaz işin menheci olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın örnekliliğinde namaz mı dedim zaman zamanı ele aldığımız zaman ne söyleyebiliriz? Onda da çok şey ben onu da yine ona diğerine kıyasen on maddede size özetleyeceğim. Birincisi zaman Allah'a verilecek hesabın en temel konularından biridir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buna dikkat çekiyor. Bakın Tirmizi'nin kıyamet babının bir numaralı hadisine kişi kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden gençliğini ne işte harcadığından malını nereden kazanıp nerelere harcadığından Öğrendiğiyle ne derece amel ettiğinden hesaba çekilecektir. Dehşet olan ifade şu ifade ve bunların cevabını vermeden hiçbir yere adım atamayacaktır. Allah o günün o dehşetli anında hesabını kolay verenlerden bizi etsin. Gerçekten her şey açılıp gözlerimizin önüne savrulduğu zaman Bugün israf ettiğimiz kıymetini bilemediğimiz ömrümüzü harcadığımız bedenimizi harcadığımız birçok şeyin o gün orada hesabını olduğunu düşündüğümüz zaman ne kadar zor bir hesapla karşı karşıya kalacağımızı da takdir etmemiz imkansız değil. Bunu çok güzel bir biçimde takdir edebiliriz ama şunu bilelim ki işte bu mesele hesabın sorgusu olarak karşımıza çıkacak ömrünü nerede geçirdin vücudunu nerede yıprattın Rabbim yardımcımız olsun inşallah İkincisi, zamanın sahibi Allah olduğu için hayır ya da şer zamana bağlanmamalıdır nedir burada sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı zamana sövmeyiniz zamanı kınamayınız çünkü zaman Allah'tır ama burada söylenen nedir zamanın sahibi Allah'tır eğer oradan çıkarıp da bir yönüyle farklı bir yöne çekip mesajı farklı mesajlar onun altına doldurursanız bunu yanlış yaparsınız haksızlık yaparsınız yapanlar var da onun için söylüyorum burada söylenen zamanın sahibi Allah'tır peki bunu böyle görmeyenler mi var e var bir bakıyorsun adam kadere küfür edecek sözler söylüyor haşa farklı farklı söyler söylüyor öyle bir anlayışı var öyle bir dilinde cümle var ki o cümle sanki işin müsebbibi zamanmış faturayı da zamana kesiyormuş gibi zamanla hesaplaşıyor neler olduğunu bildiğiniz için ben bu kürsüden o cümleleri söylemek istemiyorum ama halkın dilinde de farklı yerlerde de o sözler var Söylenen o aslında bir şey gelmişse eğer o zamanla alakalı değil onu sizin başınıza getiren Allah'tır. Çünkü zamanın sahibi Allah olduğu için bu manada ayrı bir şey düşünmeniz mümkün değildir. İşte Aleyhisselatu vesselam Efendimiz de bu hakikate dikkatlerimizi çekiyor. Üçüncüsü zaman ahirette insanoğlunun hem lehte hem de aleyhte en büyük şahididir hem lehde, hem aleyhte ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem söze ne olur dikkat edin Allah Resulü'nün beyanlarının güzelliğini buradan göreceksiniz her yeni gün şöyle seslenir ey insanoğlu ben yeni bir anım yaptığın işler konusunda senin şahidinim öyleyse beni hayır işleyerek İyi işlerde değerlendir ki lehine şahitlik edeyim. Çünkü ben bir daha geri gelmeyeceğim. Giden gitti. Bir daha telafisi olmayan bir şey. Bir daha geri gelmeyeceğim. Gece de aynen böyle söyler diyor sallallahu aleyhi ve sellem sözün devamında. Kenzül Ummal'da bu hadisi okuyabilirsiniz. Dördüncüsü zaman en kıymetli hazine olmasına rağmen İnsanların çokça gafil oldukları bir sermayedir. Ne diyordu aleyhissalatü vesselam efendimiz? İki nimet vardır ki insanların çoğu bunlardan faydalanmak hususunda aldanır ve değerini bilmez. İki nimet ne onlar sıhhat sağlık ve boş vakit. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın bizi böyle uyarıyor. Asır suresinin tefsirini yazarken büyük müfessir Allah kendisinden ebeden razı olsun fahrettin Razi bir ara dışarıya çıkıyor biraz pazarda dolaşayım diye. Bir bakıyor ki orada birisi buz satıyor eskiden öyle olduğu için ama satarken de güneş vurmuş buzun üzerine buz aşağıdan başlamış damlatmaya suları şöyle seslenerek satıyor sermayesi güneşin altında eriyen şu adama merhamet edin bir an önce alın da erimeden satmış olayım diyor ve bunun üzerine gelip asır süresini yazarken aslında ömür dediğimiz Allah'ın bize verdiği sermaye güneşin altında eriyen buz gibi şimdi herkes geriye dönüp şöyle Allah'ın kendisine açtığı, şimdiye kadar açtığı krediyi bir gözden geçirsin. Ben şu anda mesela 43 yaşındayım. Emin olun size ancak 43 dakikada anlatabilirim. O da iyi ağzım laf yaparsa. Bu kadar. 80 yaşındaki yaşlı dedelerinize, babalarınıza gidin oturun bir sorun. Deyin ki baba, dede kimse artık. Böyle bir ömür geçirdim bak 80 yıl. Bir asrın. 20 yıl eksiği koca 80 yıl söylediğimiz zaman ne kadar uzun bir ömür. Ne gördün ne geçirdin size söyleyeceğimiz şeyler bellidir. İnanın 2-3 cümleden öteye gitmez onlar da hep pişmanlık dolu cümlelerdir. Göz açıp kapayıncaya kadar gider. Zamanın içindeyken zaman biraz zor gidebilir akabilir. Mesela sevmediğiniz bir yerdeyseniz gün sayıyorsanız mesela diyelim ki askerdesiniz. Gelmez o günler öyle bir uzar öyle bir uzar ki zannedersiniz ki bir gün 24 saat değil ama bittikten sonra o zor olan zaman dilimine bile geriye dönüp baktığınız zaman sadece acısıyla tatlısıyla bir hatıradır. İşte aleyhissalatü vesselam ona dikkat çekiyor gaflet halinde diyor insanlar sağlık var. O manada gaflet halinde hastalığı hiç düşünmüyor. Allah bir gün verdiği bu nimeti alabilir bu aklına gelmiyor. Verdiği o nimete şükretme noktasında bir şeyler aklına gelmiyor. Siz duydunuz mu mesela böbreğim var diye ya Rabbi sana şükürler olsun diyen bir adamı ama ne zaman gider o zaman böbrek hatırlanır. Ne zaman kalp gider o zaman hatırlanır. Ne zaman beyin gider o zaman hatırlanır. İşte Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam diyor ki öyle olmayın. Allah size sayılmayacak kadar nimetler verdi. Nimetlerin şükrü ise sadece zihnen tezekkür değildir. Zaten öyle anlıyorsak yanlış anlıyoruz. Şükrü cinsinden bir şekliyle ödenmeli. O manada sağlıklı sıhhatin sağlıklı vücudun şükrünün eda edilmesi o vücudun o bedenin Allah yolunda koşturulması ya öyle ödenecek onun şükrü zamanın şükrü de bir yönüyle o zamanı Allah'ın istediği gibi geçirmekle şükrü ödenecek aleyhissalatü vesselam efendimiz de gafil olmayın ve bu manada tedbir alın diyerek bize söylüyor beşincisi Zaman geçip gittikten sonra her haliyle pişmanlık duyulan bir değerdir. Aleyhissalatü vesselam efendim şimdi bir şey söyleyecek. Ama her haliyle iyisiyle de kötüsüyle de mi? Evet aynen öyle. Ne diyor Efendimiz? Ölüp de pişman olmayan yoktur. Mutlak manada herkes nedamet duyar pişmanlık çeker. İyi yolda olan hayırını daha çok arttırmadığı için pişman olur kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip alamadığına pişman olur demek ki ne yapılması gerekiyormuş anın kıymeti bilinmesi gerekiyormuş bu anda şu an yaşadığımız şu lahza hayır adına ne yaparsak o bize kar ne kadar arttırırsak o bizim için bir kazanç şer olursa bu da kayıp tersinden ama ne olursa olsun yarın iş noktalanıp artık biz bizim için yeni bir hayat olan kabir hayatına başladığımız zaman ah vah edeceğiz. Ah biraz daha çok koşsaydım ah biraz daha gayret etseydim ah namazların kıymetini bilseydim ah biraz daha Allah için şunu yapsaydım bunu yapsaydım deriz ama. Onların hiçbir tanesinin faydası olmayacak. İşte o pişmanlığı şimdiden çekip tedbir alma adına sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bunları söylüyor. Altıncısı zaman bahşedilen büyük bir nimet olarak her türlü itiraz kapısını kapatan bir hazinedir. Bir daha söylüyorum bu sözü zaman bahşedilen büyük bir nimet olarak her türlü itiraz kapısını kapatan bir hazinedir. Nasıl bunu vasfediyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Dikkat buyurun söze. Ecelini 60 yaşına kadar uzattığı kimselerden Cenab-ı Hak her çeşit özür ve bahaneyi kaldırmıştır. 60 yıllık sana ömür verdi sen daha adam olmadın. E ne diyorsun artık? söyleyeceğin hiçbir şey Allah katında geçerli değil gencecik akıl bali olmadan ya da bir olmuşsun bir, birkaç basamak geçmişsin hak vaki olmuş ölmüş gitmişsin belki Cenab-ı Hak'a bir şeyler söyleyebilirsin onun karşılığı ne olur onu ben bilmem ama söyleyebilirsin ya Rabbi beni biraz daha yaşatsaydın belki ben şunu yapardım bunu yapardım 60 yıllık bir ömür verecek sana Cenab-ı Hak sen yine gideceksin oraya hesaba kısa oldu diyeceksin şöyle oldu diyeceksin böyle oldu diyeceksin Allah Resulü onun haberini veriyor hayır diyor hiçbir itiraz ve bahane kabul edilmeyecek yedincisi zaman insanoğlunda ihtiyarladıkça gençleşen hem bir nimet hem de bir nikmettir İhtiyarladıkça gençleşen hem bir nimet hem de bir nikmettir Nasıl hem bir nimet hem bir bela. Ne diyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz? Adem oğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir. Mala karşı hırs, ömre karşı hırs. Yani uzun yaşama arzusu, o ömür. Daha fazla yaşama noktasındaki bir arzu. Ne kadar yaş ilerlerse bu gençleşiyor sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor bu herkesle olur yani olmayan yok dünyaya küsmek doğru bir şey de değil adam 70 yaşına gelse bile bu manada yüreğinde bu iki şeye karşı olan şey gençleşmesinden daha doğal bir şey yok ama bunun nimet ve nikmet olması o şahsın ortaya koyacağı amellerden belli olur bakın sırtımızı yasladığımız dağ olan Ebu Eyyub El Ensari'yi hatırlayın 93 yaşında Genç mi? Hem de o biçim genç olmasa ömür yaşlanıyor ondaki iman gençleşiyor. Ömür yaşlanıyor ondaki dini heyecan gençleşiyor. Ömür yaşlanıyor onda dine hizmet arzusu gençleşiyor. İşte bu ömrün bu manadaki nimetine işaret ediyor. Ama bir de şöyle var onları da sallallahu aleyhi ve sellem farklı farklı şekillerde resmediyor bize. Adamın bir ayağı çukurda halen torununun torununa mal biriktirme sevdasında. Küsmesini söylemiyor, dengeli olmasını söylüyor. İtidal değil mi bizim ümmetimizin en önemli özelliği? O itidal vasat ümmet olmanın gereği her şeyde geçerli olduğu için burada da geçerli. Ama Adem oğlu olarak ki biz de Adem oğuyuz. Adem oğlu olarak bizde de bu olacak mı olacak? O halde terbiye edilmesi adına bir uyarıdır bu aslında. Eğer sen içinde var olan o arzuları, o hırsı müspet noktaya doğru sevk eder, terbiye edersen senin için bir nimet. İnşallah sen de bu çağın Ebu Eyyub Elensaris'sin. Ben bazen görüyorum mesela yaşı 70 80 Zor yürüyor halen koşuşturuyor Allah için. Vallahi bıraksa onun elini değil ayağının altını öpeceğim. Böyleleri de var yok değil. Onlar işte bu manada işi anlayan insanlar. Gerçekten bu manada yüreklerinde var olan o hırsı müsbet noktaya çeviren insanlar. Allah bizleri de onlardan etsin inşallah. Hatırlıyor musunuz Hazreti Ali'nin sözünü? Size sanki aktardım diye aklımda kalmış ama bir daha aktarayım o sözün. Dünya her an bizden uzaklaşmakta. Ahiret ise bize yaklaşmaktadır. Bukhari'de geçen bir rivayet bu. Bunlardan her ikisini tercih edenler vardır. Yani dünyanın da evlatları vardır. Ahiretin de evlatları vardır. Siz ahireti tercih edenlerden olun. Dünyayı tercih edenlerden olmayın zira bugün amel var hesap yok ama yarın hesap var amel yok cennet orası cennet mükafatlar yurdu ama bazı arifler şunu istemişler onların yüreği şöyle imanları dağ gibi demişler acaba cennette namaz var mı varsa biz nimet olarak namazı isteriz cennette demişler o da ayrı bir ufuk ama burada bize söylenen şey şu ki burada var amel. Burada olursa orada işte bunun mahsulünü toplama zamanı var. Allah bu ufkada bizleri erdirsin inşallah. Sekizincisi zaman her geçen gün kulluk kalitesini arttırmaya vesile kılınması gereken büyük bir imkandır bir daha söylüyorum bu sözü de zaman her geçen gün kulluk kalitesini arttırmaya vesile kılınması gereken büyük bir imkandır bazı, bazı hadis alimlerimizce tenkit edilmiş bir rivayet aktaracağım tenkit edilmiş olsa bile bazılarına göre sahi olduğu için aktaracağım onu iki günü birbirine eşit olan ziyandadır aldanmıştır diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu ne demek sen dün bir şeyler yaptın bugün o yaptığının üzerine bir şeyler koyup onu yükseltmelisin e şimdi ben üniversiteli yıllarda o gençliğin zirvede olduğu yıllarda bir de onun bunun bursuyla geçindiğim yıllarda bir de baba parası yediğim yıllarda mücahitlik o biçimdi hiç kimse önümde duramıyor söylüyorum söylüyorum şimdi gelmişim 40-45 yaşına Allah bana mal vermiş mülk vermiş servet vermiş evlat vermiş bir sürü imkan vermiş itibar vermiş şimdi ben anlatmaya başlayınca ah o üniversitede biz ne mücahiddik halen geçmişi anlatıp duruyorum. Bu geçmişle övünmekten başka bir şey değil ve bunun bize bir faydası yok. Sen bugünü söyle yarını söyle 80 yaşına bile gelmiş olsan adım adım yükselen bir ömür kalitesinden bahset. Sahabe böyleydi. Hiçbiri ah ne güzeldi demediler. Evet o günleri hatırlama adına bazen andılar ama geçmişle yaptıklarıyla övünmediler. Allah aşkına sizi ben düşünmeye davet ediyorum. Ne olur Bunları bu şekliyle düşünelim ki kendi dünyamıza bir şeyler taşıyalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizim karşımızda olsaydı ve bize deseydi ki cennet senindir. Cennetle müjdeleseydi. Cennet müjdesini biz peygamber dilinden duysaydık. Ne olurdu halimiz? Bir de onlara bakın. Cennet müjdesine defaatle mazhar olmuş kaç tane sahabi... Ben ne de olsa aldım bu iş garanti zaten öyle olacağı noktasında bir şey olsaydı kader planında Cenab-ı Hak biliyor. Hali de biliyor, Mazide de biliyor, istikbali de biliyor. Oturma yok sonuna kadar o müjdeye mazhar olma adına ortaya konulacak kametle oradan geri düşmeme korkusu var. Hatırlıyor musunuz Hazreti Ömer'i? Yaralanmış kan revan içerisinde taşınmış Abdullah İbn Abbas da yanı başında Hazreti Ömer'in gözleri dolu dolu Abdullah İbn Abbas da diyor ki ey Allah Resulü'nün halifesinin halifesi öyle de hitap edilir. Sen ki Resulullah'ın arkadaşıydın. Sen ki Allah Resulünden defaatle şöyle şöyle müjdelere mazhar oldun. Sen ki on buçuk yıldır ümmetin şu kadar yükünü çektin. Sen ki şöyle yaptın. Sen ki böyle yaptın. Diziyor İbn Abbas radıyallahu anh. Sus diyor sus. Ne söylüyorsun sen bana? Vallahi ben şu anda imanla gideyim Rabbimin huzuruna. Ve açsın defterimi Rabbim. Yaptıklarımı ortaya koysun bana desin ki günahlarınla sevapların eşit Ömer ama ben seni rahmetimle affettim desin bana yeterz sen ne beni duruyorsun İşte budur ufuk meselesi ve ömrün gerçekten Allah için geçirilme noktasında iki günü eşit tutmama noktasındaki hassasiyetle yürütülmesi budur. Eğer öyle olmasaydı vallahi biz onların o yiğitliklerini okuyamayacaktık. 86 yaşında bir kadın Kıbrıs'ın adasına nasıl çıkar Allah aşkına? Biz şu anda şu anda diyelim ki geldik 50 yaşına hemen hesaplarımız şu. Eğer yanlışsan beni uyarın bir köyde ev yapalım tamam. Ahir ömrümüzü ömrümüzün sonunu insanlardan uzak köyde rahat rahat geçirelim. Beyefendi gençliğinde çok yorulmuş ya, orada da köyde böyle bir hayat tahayül ediyor. Ama sahabeye bakın, ezan nerede yok, nerede ezan yoksa ben oraya gitmeliyim. Şu arkamızdaki dağ olan Ebu Ayşüperen Sarı var ya, sünnetini söyleyeyim mi size? Sünneti şu: her yıl bir yıl cihada gittimse bir yıl gitmemek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın her yılında cihat vardı, sefer vardı. Ben de onun sünnetini ihya etme için bir yıl gidersem eğer bir yıl kendime izin verebilirim. Ama ikinci yıl muhakkak bir sefere daha çıkmalıyım. İşte bu ufukta bu sünnet üzere yaşamakta bu sünneti Muhammed'e ittiba etmekte bu böyle bir hayat yaşadılar neden? iki günü eşit olan ziyandadır sözüne o ziyandadırlar çerçevesinden dahil olmamak için Allah bizlere de bu ufku nasip etsin inşallah dokuzuncusu zaman kesinlikle bir nizam ve program dahilinde geçirilmesi gereken ilahi bir ikramdır bir söz aktaracağım öncesine ait bir bilgi vereyim size Hazreti Ebuzer'i biz biliriz, biliriz de bu özelliğiyle pek bilmeyiz. Onun rivayet ettiği hadisleri şöyle alt alta dizip okuduğunuz zaman rivayetlerinin yarısından fazlasının Resulullah'a sorduğu sorular olduğunu görürsünüz. Meraklı Ebuzer radıyallahu anh böyle ikide bir soruyor. Hem de neler neler soruyor. Mesela hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şeyi soruyor. Ya Resulullah diyor bir gün sen dedin ki Kabe yeryüzünde kurulan ilk ev zaten ayette onu söylüyor peki ikinci ev neresi onu söylemeden daha cevabını Kabe ile o ikinci ev arasındaki müddet ne kadar? Ne yapacaksa Hazreti Ebuzer soruyor bize ulaştıracak o bilgileri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Mescidi Aksa olduğunu söylüyor ve aralarındaki sürenin de bizim bildiğimiz hakikat manasında mı yoksa farklı bir mesajım var bilemiyoruz 40 yıl olduğunu söylüyor bunun gibi onlarca soru sormuş bir günde şunu soruyor Ya Rasulallah diyor Hazreti İbrahim'e suhuf indiğini söyledin sen. Acaba Hazreti İbrahim'in suhufunda neler yazıyordu? Merak soruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bir buçuk sayfayı kaplayacak şekilde suhufu İbrahim'de ne varsa onu bize söylüyor. Hadisin metnini muhtevasını görmek isteyen İbni Hibban'ın sahihine bakabilir. Ben oradan bize lazım olan kısmı okuyacağım sadece. Suhuf-u İbrahim'de olan kısım bakın ne diyor? Aklını kullanabilen akıllı kişi vaktini üçe ayırır. Bir bölümünde Rabbine ibadet eder. Bir bölümünde muhasebe eder. Yaptığı işleri gözden geçirir. Bir bölümünde de helal rızkını kazanmak için çalışır. Bu son bölümdeki çalışması diğer yapacaklarına yardımcı olur çünkü muhasebeyi yapan bu manada bir şeyler yapan diğer içinde oradan yardım almış olur zira maddi ihtiyacın karşılanmış olması kalbi dünya meselelerinden boşaltarak ibadet ve tefekkürün hakkını vererek yapılmasına imkan tanır İbni Hibban'ın sahihinin birinci cildinin 362. sayfasından itibaren başlayan rivayet ne dedi burada sallallahu aleyhi ve sellem atası İbrahim'in üzerinden bize mesaj verdi. Ve günün böyle yaşanması gerektiğini ille de burada söylenen birebir uygulanacak diye bir şey yok. Yani planlı ve programlı olsun Müslüman dedi. Yani zamanı bu manada değerlendirsin dedi. Bir yönüyle elinde bir program olsun o programa göre hareket etsin. Sabah kalkacağı saat belli olsun akşam yatacağı saat belli olsun ilme ayıracağı saat belli olsun işe ayıracağı saat belli olsun bir yönüyle nizami olsun Müslümanın hayatı söylenen mesaj bu Sonuncu da söyleyeyim zaman insanın ahiretteki akıbetinin ne olacağını tahmin edebileceği bir vesiledir bir daha tekrar ediyorum çok önemli bir şey bu mesela merak ediyor muyuz cennetlik mi cehennemlik miyiz ya da yarın neyle karşılaşacağız ona ait bir ipucu bu zaman insanın ahirette akıbetinin ne olacağını tahmin edebileceği bir vesiledir. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Allahu Teala'nın bir kulunu sevmemesinin alameti sevmesinin değil, sevmemesinin alameti o kulun ne dünyaya ne ahirete faydası olmayan işlerle uğraşmasıdır. Bir daha söylüyorum hadisi allah Teala'nın bir kulunu sevmemesinin alameti o kulun ne dünyaya ne ahirete faydası olmayan işlerle uğraşmasıdır. Bir iş yapıyorsun ya da hiçbir şey yapmıyorsun. İş yapıyorsan da faydası yok yapmıyorsan da zaten o varlığına hiçbir faydan yok. Bir hikaye anlatırlar şöyle padişahın yanında birisi. Çok böyle garip garip hareketler yapmış sonra demiş ki padişahım beğendin mi yaptığımı beğendim demiş bir kese altın koymuş e, şeyine avuçlarına sonra gel bakalım sana biraz kırbaç cezası verelim diye hemen yanındaki adama şuna 40 tane kırbaç vurdurun demiş adam şaşırmış demiş padişahım biraz önce yaptığımdan memnun oldun ve bana bir kese altın verdin bu kırbaç cezası da neyin nesi Yaptığın işin ne sana faydası var ne millete faydası var. Faydasız bir iş yapıp da bu manada bir şekliyle insanları meşgul etmenin ne anlamı var? O faydasız işi yapmak için bir bedel ödemişsin o bedenin karşılığı kırk altın. Ama bu manada da insanları meşgul ettiğin için kırk tane de kırbaç senin cezan. Cenab-ı Hak da aslında buna benzer bir işarette bulunuyor bize. Ve önemli bir kıstas bu yani biz kendi hayatımızın muhasebesini bu manada yapabiliriz. Ne faydamız var insanlığa ne faydamız var Müslümanlara ne faydamız var kendimize ailemize yaptığımız işte bir fayda oluşuyor mu? İşte budur aslında bizi memnun edecek bir şey eğer yoksa da Allah korusun üzecek şey. Şimdi benim aziz kardeşlerim zaman koşuyor zamanı anlatıyoruz zamanda koşuyor bak zamanı bile yakalamak mümkün değil. Ben şimdi bu anlattıklarımın üzerinden aslında size bu ders Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sahabenin bazı İslam büyüklerinin zamanı nasıl değerlendirdiklerine ait bazı şeyleri de anlatmayı önce tasarladım. Sonra dedim ki o öteki derse kalsın. Bir sonraki derse ben şimdi şu andan itibaren Aleyhissalatü vesselam efendimizin bir gününü size anlatmak istiyorum bir gününü efendimiz aleyhissalatü vesselam nasıl geçirirdi bir gün normal bir gün ama normal bir gün diyeyim ki bilinsin ama şunu da söyleyeyim siyerle az bir şey uğraşan bir kardeşiniz olarak böyle normal günler az peygamberimizin hayatında. O 10 yıllık hayatı boyunca normal gün azdır onun hayatında. O günlerden bir günü biz anlamaya çalışacağız. Seçtiğim günde bir perşembe günü. Niye perşembeyi seçtim onu birazdan anlayacağız. Ama bu perşembede aleyhissalatü vesselam efendimiz oruç değil. Çoğu perşembede oruçtur ama bu seçtiğim perşembede oruç değil. Bunlara da söyleyeyim ki iyice bazı mesajlar yerli yerine oturmuş olsun. Nasıl başlıyor efendimizin günü? Peygamber mescidinin müezzini olan Abdullah İbni Ümmü Mektum'un ezanıyla. Öncesi var da biz oradan başlatıp getireceğiz sonra tekrar ona kavuşturacağız. O ezan sabah namazının vaktinin girdiği ezandır. Ama daha namaz için ezanı kim okuyacak? Bilal-i okuyacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çoğu zaman... Abdullah İbni Ümmü Mekdum ezanı okuduğu zaman zaten uyanıktır. Çoğu zaman öyledir ama bazen de onun sesiyle uyanır. Uyanır, kalkar hazırlığını yapar, bu manada neyse artık abdestini alır, bir yönüyle biraz istirahat için uzanır. Bu konuda biraz istirahat ettiği zaman o anlarda bile eskar ve evratla meşgul olur sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Sonra Bilal'in ezanı duyulur duyulmaz aleyhissalatü vesselam Efendimiz hücresinden çıkar artık o gün hangi anamızın odasındaysa. Ayşe anamızın odası biliyorsunuz en yakın olan odadır ama 9 tane oda var o etrafta ve her birisinin de Mescid-i Nebevi'ye uzaklığı biraz daha farklıdır. Nereden çıkacaksa Efendimiz Enes bin Malik kurban olduğumuz o Enes bize bir bilgiyi veriyor ki o bilgiyi başka hiç kimseden okuyamıyoruz. En yavaş yürüyüşle sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin içine doğru yürür gelir oturacağı yerde oturur. Niye yavaş yürür soruyorlar Enes bin Malik'e soruyorlar o söylüyor bize. Çünkü Efendimiz bizim ona baktığımızı bilirdi gözlerimizi nasiplendirmek için yavaş yavaş yürürdü. Biz ona bakıyoruz onu seyrediyoruz o bunu biliyor onun içinde mümkün olduğu kadar yavaş yavaş yürüyerek geçeceği yere geçiyordu. Geçip oraya oturduğu zaman Anında artık o anlarda namaz vakti eğer olmuşsa kametin sesi duyuluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da yeryüzünün en güzel mescitlerinden ikincisi olan ve o mihrabın asli sahibi olan ve en güzel cemaate de imamlık yapmak üzere cemaatin önüne geçiyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mümkün mertebede safları düzeltme adına bir uyarıda bulunuyordu omuzlar değecek ayaklar temas edecek öyle birbirine Müslüman cüzdanlı muamelesi yapmayacak öyle bir olacak ki orada o namazdaki nizam o saf düzeni hayata da intikal edecek çünkü oradaki nizam hayatı da şekillendirecek bir şey olacak bundan dolayıdır bakın Hazreti Ömer bazen Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın o uyarıları yerine gelsin diye mescidin arka tarafından başlar öne kadar gelir elindeki kam kamçıyla cemaati saf düzenine sokar öylece namaza dururdu. Bu önemli bir şey bazen ben mescitlerde camilerde görüyorum üzülüyorum bir de siz yanaşıyorsunuz yanındaki kaçıyor ya niye kaçıyorsun Omuzun omuzuna değsin ayağın ayağına değsin niye kaçıyorsun benden? Ben onu yaptığım zaman o safın hakkını vermiş olurum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da böyle düzeltiyor. Geçiyor. Normal bir günden bahsediyoruz. 40 ayetlik, 50 ayetlik bir süre okuyor. iki rekatta. Ama bazen açılır perdeler. Artık ne kadarsa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam okur da okur. Nasıl okur? Ayşe anamız bize söylüyor. Resulullah'ın hem hitabesini hutbelerini hem Kur'an okuyuşunu biz çok rahat bir biçimde ezberleyebilirdik. Çünkü Efendimiz tane tane okurdu öyle ki biz kelimelerini bile sayabilirdik. Bakın aziz kardeşlerim bazı sahabi efendilerimizin Kur'an'ı ezberleme noktasındaki itiraflarına şunu söyleyecekler. Ben özel olarak bir gayret göstermedim. Resulullah'ın arkasında hafız oldum. Resulullah'ın arkasında falanca süreyi ezberledim. Böyle de kendilerini takdim ederken bunu söylerler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabah namazını böylece kılıyor. 20 dakika 25 dakika dediğim gibi bazen açılınca zamanda açılır. Bu kadarlık bir namaz. Namaz bitiyor. Müezzin oradan seslenmiyor. Allahu men telle selam ve minkes selam. Böyle bir şey yok Peygamber mescidinde. Herkes kendinin müezzinidir ve o anda yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenildiği şekliyle tesbihat, evrat, eskar herkes oturduğu yerde yapar. Efendimizin ruh hali bazen sabah namazlarında çok yapmaz ama bazen yapabilir. Hemen farz namazı biter çıkar gider yaptığı bir yeri şimdi söyleyeceğim size ama çoğu zaman oturur sabah namazından sonra özellikle oturur. Ne kadar sürer sallallahu aleyhi ve sellemin tesbihatı yarım saat 45 dakika bir saat artık ne kadar olursa çoğu zaman ve Selam efendimiz Böyle bir zaman dilimini tesbihatla evratla geçirir. Aynı şekilde arkasındaki o kutlu cemaatle zaten onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gözlüyorlar. Efendimiz ne kadarını yapıyorsa aynısını yapıyorlar. Peki bizim şu anda burada şu memlekette bir Osmanlı geleneği olarak tesbihatı cemaatle yapmamızda bir mahsur var mı? yok. Ne yapsın Osmanlı uleması Allah kendilerinden razı olsun. Baktılar bizim gibi adamlara yapmasak cemaatle yapmayacaklar. Hiç değilse o sünnet ihya olsun diye böyle bir iştahatta bulundular ve haklı bir şey yaptılar. Çünkü sahabe gibi biz de eğer onu yapabilsek sorun yok. Ama yok olmazsa şimdi cemaatle bile yapınca kaçanlar var. Onu yapmayınca olmayıp Hayattan çıkma ihtimali olduğu için cemaatle yapılıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tesbihatını bitirdi. Halen cemaate dönmemiş. Eğer söz söyleyecek ve cemaatle konuşacaksa ki sabah namazların çoğunda konuşur cemaate dönüyor. Dönüyor. Geçen rüya derslerinde söyledim. Ne soruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Var mı içinizde bugün rüya gören varsa anlatan anlatıyor aleyhissalatü vesselam efendimiz de tabirini yapıyor. Yoksa ben gördüm diyor bazen kendi gördüğü rüyayı anlatıyor. Bazen nasıl sabahladınız diye soruyor özellikle genç sahabilere cevaplar geliyor sohbet o cevaplar üzerinden şekilleniyor. Bazen bunu sormuyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Normal bir konu açıyor o gün Medine'de bir olay yaşanmıştır bir problem vardır o problemi giderme adına aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şeyler söyleyecektir. Ya da o gün ayetler inmiştir o ayetlere ait bir şeyler söyleyecektir ama sohbet orada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek sesiyle nefesiyle sedasıyla şekillenecektir. Sohbetin en tatlı yeri neresi biliyor musunuz sahabe için? Sahabe söylüyor da biz biliyoruz. Ah keşke Medine dışından biri gelse onlar özgürdür rahat davranırlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama da bir şeyler sorsalar da biz de Efendimiz'den daha fazla nasiplensek. Medine'ye de genelde gelir dışarıdan çünkü orası merkez olduğu için köylerden başka şehirlerden gelir namaza da iştirak eder genelde de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sorusu olan var mı diye sorduğu zaman ya da o sormadan birileri el kaldırarak bir şeyler sorarlar Efendimiz aleyhissalatü vesselam da cevap verir. Bir perşembe günü sorulmuş bir soru sorulmuş birkaç soru onları söyleyerek sabah namazına ait olan kısmı bitirelim. Mesela birisi kalkıyor ihtimal ki. Bedevilerden birisi ya Resulallah diyor ben seni çok merak ediyorum biraz kendini bana anlatır mısın? Ne sormuş biliyor musunuz? Siyeri sormuş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sözün perdesini şöyle kaldırmış. Ben Atam İbrahim'in rüyası kardeşim İsa'nın müjdesi annem Amine'nin rüyasıyım ve başlamış söz devam etmiş. Arkasından bir soru daha. Ya Resulallah sen deden Abdülmuttalib'i hatırlıyor musun? Onun vefatına ait zihninde var mı bir şeyler? Gözler birden buğulanmış. Söze şöyle başlamış sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Evet dedem vefat ettiği zaman ben 8 yaşındaydım. Ve başlamış dedesiyle olan hatıraları anlatmaya arkasından da Dede abdülmuttalibin vefatına ait bazı şeyleri anlatmaya. O gün meclis Siyer meclisi demek ki bir soruda şöyle. Ya Resulallah, ahirette anne ile annen ile babanın durumu nedir? Onlar iman ehli mi yoksa müşrik mi nasıl vefat ettiler? Ona ait de bir şeyler söyler misin? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onu da izah etmiş. Ve onun, onların hanifler olduğuna dair bir beyanda bulunmuş uzun uzun izahları var kaynaklarda. Sohbet bitmiş neredeyse bir saat çok ciddi bir beslenme kaynağıdır sahabenin özellikle sabah namazında olması bütün Müslümanların uzak yakın herkesin o mescitte bulunmasına ait bir önemi de hatırlamamız lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz adeta onları sohbetle bu manada ne yapıyor? Doyuruyor. Manevi telkin dedik ya onu yerine getirmiş oluyor. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz sohbet bitince kalkmıyor. Biraz daha oturuyor. Ne için? Kuşluk namazı için. Vakit girdiği anda aleyhissalatü vesselam Efendimiz... Kuşluk namazı için ayağa kalkıp iki rekat namaz kılıyor. Teşvik için buna ne diyecek bize biliyor musunuz? Kim sabah namazını kıldıktan sonra yerinde bekler ve iki rekat kuşluk namazı kılıncaya kadar sadece hayırlı işler konuşursa denizin köpüğü kadar hataları olsa bile, bile af olur. Allah bize de hattırsın inşallah bu mutlulukları. Bakın aleyhissalatü vesselam efendimiz hiçbir zaman yapmadığı bir şey söylemediği gibi burada da o hakikati bir şekliyle görüyoruz. Dedim ki bazı sabah namazlarında kalkmıştır. Ne zaman kalkmış biliyor musunuz? Hatırlar mısınız siyerin içerisinden ilah hadisesini Kur'an'a da konu olan bir hadisedir. Hani ana, analarımızdan küsmüştü ya Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam bir ay. O bir ay sahabe de sabah namazlarından sonraki sohbetlerden mahrum kalmıştır. Nasıl artık Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir ruh hali varsa o dönem içerisinde bir ay boyunca hanesine gitmeyecek odalarına mescitte kurduğu bir çadırda kalacak annelerimizle de konuşmayacak sahabeyi de sabah namazlarındaki o sohbetten mahrum edecek sonra dayanamayacak Hazreti Ömer biliyorsunuz o hadiseleri bir ay bitince o konuda ayetler nazil olduktan sonra Efendimiz Aleyhisselatu vesselam yeniden tekrardan ara verdiği o şeyi başlatacak kuşluk namazını da kıldı şu günler için söyleyelim takriben saat sekize yaslanmıştır böyle yedi buçuk yedi civarıdır Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz de o dakikalarda gece hangi anamızın evinde kalmışsa o anamızın odasına gider. Nedir vakit? Kahvaltı vaktidir. Ne soracak Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz? Ne var diyecek? Ne varsa artık o gün o anamızın evinde ne varsa. Ya yoksa? Yoksa da oluyor mu? Oluyor. Bazı cahiller gibi haşa Git nereden bulursan bul demiyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Eğer Allah bugün bize rızık vermediyse biz de oruç tutalım iftarı bekleyelim. Ve Efendimiz orada oruca niyetleniyor. Bu da çoktur. Bakın hadis kaynaklarına ve vesselam Efendimizin kahvaltı yapacak bir şey bulamadığı için oruca niyetlendiği çok örnekler var. İşte o perşembe günlerinden bir perşembede de Aleyhissalatü vesselam efendimiz bunu söyleyecek. Ama ben oruçsuz olan bir şeyi söyleyeceğim o gün. Burada sadece oru oru kahvaltı olduğu bir günü anlatıyorum. Getiriliyor bir şeyler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kahvaltısını yapıyor. Takriben saat buçuk civarı aleyhissalatü vesselam efendimiz artık Medine caddelerinde sokaklarındadır. Ne varsa o gün hastalar mı var? Başka işler mi var sorunu olanlar mı var Sıkıntıları olanlar mı var birinin ziyarete mi gidilmesi gerekiyor Medine'deki çarşı ile alakalı bir şey mi var bir devlet neticede Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'da devlet başkanı ta öyle vaktine yakın bir kısımda aleyhissalatü vesselam Efendimiz gencecik bir delikanlı gibi oradan oraya oradan oraya oradan oraya koşup duruyor namaza yürürken gibi de yürümüyor öyle bir yürüyüşü var ki hilye kitaplarında okuduğunuz zaman göreceksiniz. Hep böyle yokuştan aşağıya iner gibi hızlı adımlarla omuzları geriye doğru kısa ama hızlı bir yürüyüşle aleyhissalatü vesselam efendimiz yürüyor. Niye? Yürüyüşte bile israf etmeyecek. Öyle salına salına yürümek yok. Orada bile israf yok. Aleyhissalatü vesselam efendimiz koşturacak koşturacak koşturacak vakit öyle gelecek. Eğer mevsim yazsa. Öğleden önce kaylulesini yapacak. Eğer mevsim kışsa namazdan sonraya bırakacak. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz gelecek öğleden önce yine namaz için hazırlıkta bulunacak. Ezanla birlikte Mescid-i Nebevi'ye gitmeden önce sünnet namazını yani öğlenin ilk sünnetini hanesinde kılacak. Bu da Aleyhisselatu vesselam Efendimizin çokça yaptığı bir şey. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin diyerek nafile ibadetleri, nafile namazların bizatihi evlerde kılınmasına dair aleyhissalatü vesselam efendimizin tavsiyesi var. Sonra varacak mescid-i nebeviye öğle namazını kıldıracak. Şöyle orta ölçekli bir namazdır öğle namazı. Yani cehri olmadığı için 10 dakika falan sürer aleyhissalatü vesselam efendimizin en uzun öğle namazı ama bazen daha da kısa sürebilir. Ve farzı bitirdikten sonra Aleyhisselatü vesselam efendimiz ya tesbihatını olduğu yerde ya da yine tekrardan hanesine çekilerek tek başına yapacak. Öğlenin son sünnetini de yine hanesinde eda etmiş olacak. Aleyhisselatü vesselam efendimiz öğle namazını kılıp tesbihatını yaptıktan sonra Günlerden ne gün o gün perşembe günü niye perşembeyi seçtim bu bilgiyi size emanet etmek için seçtim. Aleyhissalatü vesselam efendimiz özellikle hicretin altıncı yılından sonra perşembe günü öğle namazı sonrasını kadınlara ayırmıştır. Kadınların talebi gereği çünkü mescit büyüyünce cemaat de artmış kadınlar arka tarafta. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e rahat rahat sorular sorulamıyor. Bunun üzerine hanımlar bir temsilci gönderiyorlar Resulullah'ın yanına. Büyük ihtimalle de Esma Binti Yezid böyle bir talepte bulunuyor. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam da tamam diyor. Perşembe gününü onlara bir sohbet günü olarak tayin ediyor. Ve o gün Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bir saate yakın bir zaman dilimini hanımlarla sohbetle ve onların sordukları sorulara cevaplarla geçiriyor. Ondan sonraki vakit yine Medine'nin işleriyledir. Davet mektupları mı, Suffa'da Kur'an'ın yazıya geçirilmesi mi, Suffa'da eğitim gören talebelerin yetiştirilmesi mi? Aleyhissalatu vesselam efendimiz oradan oraya oradan oraya koşuyor. Vakit ikindi olduğu zaman yine Mescid-i dedir. Namazını kılıyor, tesbihatını tekrardan evinde yapıyor İkindi namazından sonra Aleyhisselatu vesselam efendimizin yaptığı bir şey var tek tek hanımlarını ziyaret etmek aleyhissalatü vesselam efendimiz itidal adına bir ölçü de koyuyor ortaya o hanımları ziyaret sadece hanımları ziyaret de değildir o hanımlar birer talebedir aslında müminlerin anneleridir onların sünnetle beslenmeleri gerekir aleyhissalatü vesselam efendimiz de onu yapıyor sonra akşam namazına hazırlanıyor <gülüyor> akşam namazını kıldırıyor akşamdan sonra efendimizin yaptığı şudur o gece hangi anamızın evinde geceleyecekse bütün annelerimiz o eve gelirler ve orada bir sohbet meclisi oluşur bütün annelerimizle ve büyük ihtimalle de sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz akşam yemeğini orada yer eğer mevsim yazsa İkindiden akşama yaslanan bir vakitte yer sallallahu aleyhi ve sellem ama kış mevsimi ise akşamdan sonraya bırakır akşam yemeğini ve orada yer. Artık siz arif oldunuz söylememe gerek yok öğle yemeği aleyhissalatü vesselam Efendimiz de yok. Bazen ikram edilmişse süt bazen hurma özellikle o annelerimizin odalarını gezdiği zaman. Orada itiraz yok ama onun dışında özel bir öğle yemeği yediğine dair bir rivayete rastlamıyoruz. Aynı şekilde yatsı namazı da ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam yatsı namazını kıldıktan sonra hiç konuşmaz. Eğer zaruri bir durum yoksa onu hatırlarsanız o uyku derslerinde söyledim o manada zaruri bir durum yoksa hemen hanesine çekilir artık gece hayatı başlar. Gece hayatına ait bazı bilgileri de ben sizlere anlatmıştım. Vakit de ilerlediği için sizin de zamanınızı da sabrınızı da zorlamak istemiyorum. Efendimizin bir gününe ait kısa bir özet bu şekliyle. Siz bunu biraz daha detaylı araştırın ve o günün bugüne bakan yönlerini alın ve inşallah hayatlarınıza taşımaya çalışın. Rabbim taşıyanlardan etsin inşallah. Şimdi benim aziz kardeşlerim sözümün sonu bir hakikate bir bilgiye dikkatlerinizi çekerek bitireceğim. İslam medeniyetinin çocuklarına eskiden sahibül vakt anlamında İbnü Zaman diyorlarmış. Sahibül vakt, vakte sahip olan İbnü Zaman, zamanın çocuğu. Ama zamane değil, zamanın çocuğu. Bu ifadeler neyi gösteriyor biliyor musunuz? Müslümanların zamanlı Saatli yaşadıklarını gösteriyor ama ne acıdır ki bugün giderseniz diyar küfre işte bir Avrupa'ya Amerika'ya şuraya buraya onlarda olan titizliğin bizde olmadığını görüyoruz bir insanla randevulaşıyorsunuz mesela size bir saat veriyorsa eğer çoğu onu da vermez Der ki öğle namazından sonra, öğle namazından sonra ikindiye kadar 4 saat var. 2 saat beklesem bir şey olmaz. Geçmiş olsun sözde hazır zaten hakkını helal et trafik tamam. Hep alıştığımız şeyler bir şekliyle gider. Ama o zay olan saatler, o dakikalar hiçbirimizin umurunda değil. Peki yarın bunlar hesap defterleri açıldığı zaman önümüze gelir mi? Mesela beklettip bu manada vaktini çaldığımız insanlarla karşı karşıya geldiğimizde neler söyleriz bilmem o artık bizim muhasebemizin konusudur Allah gerçek manada muhasebe edebilmeyi bizlere nasip etsin. 3 tane kavram vereceğim size. İbnü'z zaman, İbnul vakt, Ebu'l vakt. İbnü'z zaman zamanın çocuğu. İbnul vakt vaktin çocuğu. Ebu'l vakt vaktin babası. Bunlar hepsi kullanılıyor bizim medeniyetimizde. İbnü'z zaman çağının çocuğu, devrinin adamı. Yani devir neyse o devirde Müslümanca bir damga vurarak o zamanı kullanan adam anlamında. İbnül vakt yaşadığı anın gereği neyse onu yapan. Hani anın vacibi var ya, bu onunla alakalı bir şey. O an ne gerekiyorsa onu yapan. Ebul Vakt ise biraz daha güzel ve biraz daha kapsayıcı vaktinin hakimi ve çağına yön veren. Ah Allah bizi bir onlardan etse inşallah. Biz bir öyle olsak var ya dünya duramayacak önümüzde. İnşallah da olacağız ben ümit varım. Şimdi benim aziz kardeşlerim bu kavramlar zihninizde bir yerde dursun. Zaman telakkilerini şöyle bir muhasebesini yapın şu sonuçlara et ulaşacaksınız zaman sana uymuyorsa sen zamana uy Müslümanca bir mantık mı hayır ama var ne yapalım zaman böyle Hay bastın senin o bahanen zaman böyle sözü Müslümanın sözü müdür sen zamanı değiştirmeye hani taliptin ne yapalım şimdi biz atalarımızın dedelerimizin yaptığını mı yapacağız bahaneler biliyorsunuz o konuda da bir sürü bahane zaman sana uymuyorsa uymuyorsa sen zamana uy bu Müslümanın söyleyeceği bir söz değil İkinci bir şey zaman sana uymuyorsa o zamana ne uyuyorsa sen onu uydur bu da bir mantık zaman sana uymuyorsa o zamana ne uyuyorsa artık nasıl kurtaracaksan o anda şeyi ona göre uydur yani yaşadığın gibi inandığın gibi yaşayamazsan yaşadığın gibi inanma artık bir manada ne yaparsan yap. Ya olması gereken ney? Bakın olması gereken şu. Zaman sana uymuyorsa sen zamanı kendine uydur. Müslüman budur işte. Zaman sana uymuyorsa sen zamanı kendine uydur. Böyle olursan eğer ebul vakt olursun. Gerçek manada i̇bn Zaman olur, sahibul vakt olursun. Allah hepimizi öyle yapsın. Zamanın kıymetini bilenlerden etsin. Zamanı bizden şikayetçi etmesin. Hakkını verip, hakkını verilmiş bir halde kendi huzuruna bizleri alsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.